Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'de. Allahu teala hazretleri bu dersimizde inşallah hayırlı bir şekilde okumayı, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da amel safasına sokabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. E, dersimize geçmeden önce e, arkadaşlarımız bir soru yöneltti, e, ders dinleyen arkadaşlarımızdan gelen bir soru. E, demiştik ki bir su tahirdir, yani temizdir, aynı zamanda da temizleyicidir. E, peki temiz ve temizleyici olan bir su varken ve kişinin o suyu kullanma imkanı da varsa, böyle bir insanın o suyu bırakıp da temim alması caiz değildir. İlla ki o suyla abdest alıp veya boy abdesti alması gerekiyorsa boy abdesti alıp ve vazifeleri bu şekilde ifade etmelidir. Ancak suyu kullanmaya mani bir durum varsa ne gibi sağlık açısından bir sıkıntısı var. E, kullanamıyor, imkanı yok. Veyahut da o su e, yemesiyle içmesiyle alakalı bir su ve onu abdest veya gusülle kullanacak olursa e, içecek suyu kalmayacak veya yemek yapacak suyu kalmayacak bu durumlar müstesna. Kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Kişinin ihtiyaç haricinde yanında bir su var. Bu su temizdir, temizleyicidir. Ancak hijyenlilik açısından sıkıntılıdır. Yani mikroplu bir sudur. Böyle bir su varken ve başka alternatif de yok ise böyle bir insanın teyemmüm alması caiz olur mu? Muhtemelen bu soruya gitmesine sebep de Bizim burada meseleleri okurken bir suyun temizdir yani tahirdir ifadesini fıkhi literatürdeki temizlik olarak anlamamız gerektiğini vurgulamıştık. Yani bir suyun hijyen olup olmaması ayrı bir şeydir ama fıkhen temiz olup olmaması... Başka bir şeydir. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Tabi bunu ifade ederken de muhtemeldir ki kardeşimiz peki fuken temiz olduğu halde hijyen olmayan bir su sağlık açısından sıkıntı yapacak olan bir su yok hükmünde kabul edilebilir mi? Tabi bu bir varsayım üzerine sorulmuş bir soru olmakla beraber buna şöyle cevap verebiliriz. E, sağlıksızlık e, ağız yoluyla veya burun yoluyla vücuda temas etmesi durumunda insana zarar verecek bir su ise zaten abdestle ağza veya burna su vermek farz değildir. Böyle bir durumda kişi en azından abdestin farzlarını yerine getirerek de abdesti alabilir. Yani yüzünü, ellerini, ayaklarını yıkar, başına mes verir ve böylece de abdestini almış olur. Ama diyelim ki su o derece bir mikropludur ki vücuda temas ettiği zaman dahi bir sağlıksızlılık söz konusu olacaktır. Bir hastalık veyahut da İyileşme sürecinin gecikmesi gibi bir etken olacaktır. Zaten teyemmün babına nasip olursa başladığımız zaman göreceğiz. Suyu kullanmaya hakikaten veya hükmen güç bulmamak şeklinde algılanır. Hakikaten suyun olmaması demektir. Hükmen su var ama o suyu kullanmaya harici bir etken var. Harici bir mani vardır ki bu bahse konu olanda gerçek anlamda bir mikrop o da vücuda zarar verecek. Bu kesin yakini yoksa tipsinme olarak değil. Yani ben bu suyu kullanmak istemiyorum tarzında değil de gerçekten işte içinde bir takım kimyasallardan kaynaklı olarak vücuda ciddi anlamda bir zarar verecekse temas etme durumunda. O zaman bu su yok hükmündedir. Hükmü olarak varsa dahi kullanma imkanı yok demektir ki bu durumda da bizim temme gitmemize elbette olanak sağlanabilir. Bu soruyu da bu şekilde cevapladıktan sonra inşallah dersimize dönelim. Tabi burada gelecek olan sorulara cevap veriyoruz ancak sualler dersle alakalı olmak kaydıyla. Çünkü diğer fıkhi meselelerdeki sualleri İlmihal programımızda, dersimizde Sinan ile yaptığımız derse onlara zaten imkan nispetince cevap vermeye gayret ediyoruz. Ama e, kitap takip eden kardeşlerimiz, ibare takip eden kardeşlerimizin gerek ibare endeksi olarak, gerek orada konuştuklarımızla alakalı sualleri varsa da bunlara inşallah dersimize başlamadan önce cevap vermeye gayret edeceğiz. Arkadaşlarımız bize ulaştırdıkça. E, bugün Okuyacağımız bölüm e, yine taharetle alakalı, temizlilikle alakalı e, bir derinin, hayvan derisinin temizlenmesine dair olan bir bölüm. Ama buraya geçmeden önce geçmiş dersi kısaca bir özetlemek gerekirse, yani en azından nerede olduğumuzu hatırlayalım. mâ bahsetmiştik Müstâmel'den ki İslam hukukunda, İslam fıkhında özel bir yeri olan, e, kullanılmış su anlamında gelen mâ Abdest veya boy abdesinde kullanılan sudur. Tabi bu maimüstamel nasıl olur? Yani bunun tanımı nedir? Bu konu ayrı bir şekilde irdelenmiş. Bir de maimüstamelin hükmü nedir? Yani böyle bir suyun e, kişinin kullanması veya böyle bir suyun kişinin vücuduna veya elbisesine temas etmesinin fıkhi hükmü nedir? Bu konulara yer vermiş idik. Kısaca bunu özetleyecek olursak, maimüstamelin tanımı ile alakalı imamlardan nakledilen, Görüşler var. Ancak bu görüşler direktmen tanım açısından değildir. Yani gerek Ebu Hanife rahimullah olsun, gerek İmam Ebu Yusuf rahimullah olsun, gerek diğer imamlar olsun ki Allah hepsine rahmet eylesin. Onlardan direkt olarak e, May-i tanımına dair bir rivayet yok. Ancak bazı furui meseleler vardır. Onlardan nakledilen furi meseleler vardır ki o meselelerden istinbat ederek Ebu Hanife Rahimullah'a göre may müstamel şöyle olmalıdır, Ebu Yusuf'a göre şöyle olmalıdır şeklinde müteahhir ulemanın bize aktarımları vardır. Peki bunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf Allah onlara rahmet eylesin. Gitmiş olduğu bir görüş ve diyorlar ki bir suyun may müstamel olabilmesi için o suyla Hades'in izale edilmiş olması veyahut da kurbet yani ibadet maksadıyla o suyun kullanılmış olması. Bunu şöyle anlayabiliriz. Kişi abdestsizdir veyahut da cünüptür. Abdestsizliğini izale etme veyahut da cünüpluluğunu izale etme mahiyetinde boy abdesti alsa veya normal namaz abdesti alsa bu su ile hadesi izale olmuş olur. Bu suyu kullanırken velev ki kurbet niyeti olmasa bile bu nasıldır? E, diyelim ki kişi cünüptür. Serinleme kastıyla duş aldı. Ee, bu şekilde duş almasıyla yani vücudunun tamamının ıslanmasıyla bu kişinin guslu yerine gelmiş olur. Çünkü usul abdesinde niyet Hanefi mezhebine göre farz değildir. Dolayısıyla bu kişi Hades'i izale etmiş oldu ama kurbet maksadıyla değil. Öyle olsa bile bu artan su yani vücuda temas edip de vücuttan ayrılan su maim üsteameldir. da e, Hades'i izale etmiyor ama kurbet niyetiyle. Örneğin adam abdestlidir, nurun ala nur olsun diye bir de abdest alıyor. Veya cuma günü işte boy abdesti alıyor sırf cuma faziletini elde edebilme adına. Oysa guslu e, gerektiren herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Burada da hades izale edilmemiştir ama kurbet maksadıyla kullanıldığı için bu suda may müstamil olarak nitelendirilebilir. İmam-ı Azam Rahimullah ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen İbn-i Abbas Aleyk ile gelen bir hadis-i şerifte her kim yemekten önce ve sonra elleri yıkarsa bu fakirliliği bertaraf eder ve bu olay peygamberlerin sünnetlerindendir şeklinde bir hadis-i şerif var ki e, mecmul evsatlı bu rivayet edilmiştir. Buradan e, yola çıkarak bir kimse yemek öncesinde ellerini yıkasa bu niyetle yani kurbet niyetiyle veya yemek sonrasında kurbet niyetiyle ellerini yıkasa bu eldinden artan su daha keza may müstamül olacaktır. Çünkü neticede bir kurbet yani bir ibadet e, kastedilmiştir. Görüldüğü gibi i̇mam Azam ve i̇mam bu Yusuf Allah onlara rahmet eylesin. Onlara göre bir suyun müstamel olabilmesi iki şeyden biri. Ya Hades'in izalesi veya kurbet. Ancak İmam-ı Muhammed Rahimullah'a baktığımız zaman onuna göre bir suyun may müstamel olabilmesi için sadece kurbet niyetiyle kullanılmış olması gerekir. Yani Hades'in izalesi şart değildir. Hatta buna göre İmam Muhammed Rahimullah'ın bu görüşünü anlayabilme adedine şöyle bir örnek verebiliriz. Kişi abdestlidir. Abdestli olduğu halde veya boy abdesti olduğu halde serinleme kastıyla elini yüzünü e, veya da bütün uzuvlarını yıkayacak olsa e, bu kimsenin yapmış olduğu bu eylemden dolayı hades izale edilmiş olmadı. Çünkü zaten abdesti vardır ve bunu da kurbet niyetiyle yapmadı. O zaman bu sumay müstamil olmaz. Peki bu kimse abdestsiz olduğu halde bunu yapacak olsa İmam Muhammed'e göre yine e, maim olmaz. Niye? Çünkü hadesi belki izale etmişler ama kurbet niyeti yoktur. Peki abdesti olduğu halde Cuma e, gününün faziletini ele, eleşebilme adına boy abdest alırsa o zaman ma-i olur. Çünkü İmam Muhammed sadece kurbete bakıyor. İmam, İmam Züfer ise Allah ona rahmet eylesin bunun tam aksi sadece Hades'e bakıyor. Yani abdestsizliğinin izalesi noktasına bakıyor. Eğer o suyla abdestsizlilik izale edilmişse ve belki kurbet niyeti olmasa bile o su may müstamel olur. Yani buradan da anlaşılacağı üzere İmam Muhammed Rahimullah ve İmam Ferin, yani birinin kurbet demesi, birinin hades demesini İmam-ı Azam Ebu Anife ile İmam Ebu Yusuf Allah onlara rahmet eylesin her iki görüşü cem ederek kurbet veya hades diyerek her iki görüşü de cem etmiş oldu. Bu may müstamelin tanımı. Peki may müstamelin hükmü nedir? Yani böyle bir su kişiye temas etmesi durumunda, elbisesine temas etmesi durumunda veya böyle bir suyu biriktirerek bundan abdest veya gusletmemiz mümkün olabilir mi? Bu konuda zahir rivayeye baktığımız zaman İmam Muhammed Rahimullah'ın eserlerine baktığımız zaman May Müstamil'in hükmüne dair sadece bununla abdest alınamayacağından bahsediyor. elcuvecani Cani. Böyle bir soru İmam Muhammed'e yöneltiyor. İmam Muhammed rahimullah ise bunun abdest alınamayacağını dillendiriyor. Ama kendisinin temiz midir yoksa necis midir olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmuyor. Bu vesileyle daha sonradan gelen ulema iki gruba ayrılıyor. Bir Irak uleması bir de Belk uleması Hanefi ekolünde. Irak ulemasının baktığımız zaman zahir rivayette böyle bir ayrıma gidilmediğinden dolayı onlar diyorlar ki evet may müstamel temizdir ama temizleyici değildir. Tahirdir ama mutahhir değildir. Kendisinin Elbiseye veya vücuda temas etmesi veya abdest alırken üzerimize temas etmesinin bir zararı yoktur. Ama bunun yanı sıra bununla abdest almamız da mümkün değildir diyorlar. Ve bu konuda herhangi bir ihtilaftan da bahsetmiyor. Irak meşayih ama bel ulemasına baktığımız zaman onlar nadir rivayet olarak Ebu Hanife'den gelen 3 farklı rivayete yer veriyorlar. Birincisi Hasan İbni Zeyad'ın Ebu Hanife'den yaptığı rivayet ki bunun necis olması... Hem de galiza bir necis olması, necaseti galiza yani e, sakınılması şiddetle elzem olan e, bir necaset olarak görüyor. E, i̇kinci görüş yine İmam-ı Ebu Yusuf'un Ebu Hanife'den yaptığı rivayet ki bu da necistir ama necasti hafifedir. Bir nebze daha düşürmüş oluyor. Üçüncü rivayet ise İmam Muhammed'in Ebu Hanife, Rahimehumullah'tan yapmış olduğu Allah hepsine rahmet eylesin rivayettir ki bu da temizdir ama temizleyici değildir. Ki Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş de aslında budur. Okuduğumuz kudurin metnine baktığımızda da o da direkman bu görüşü söylemiş. Yani may-i temizdir ama temizleyici değildir. Ama tabii ki ihtiyaz sadedinde bunun vücuda temas etmesi ve elbisemize temas etmesi veyahut da işte abdest aldıktan sonra mendille vücudumuzu kurulayıp da o mendille namaz kılmaktan kaçırmamız elzemdir, güzeldir. Bunun sebebi en azından keratten hali değildir. Buna dair tartışmalar olduğundan dolayı. Bunu da bu şekilde özetlemiş olduk. Peki bugünkü dersimize geçecek olursak Kullu ihab dubuga فقط تهور و جازت الصلاة فيه والوضوء eti yenen hayvan olsun, ister eti yenmeyen hayvan olsun, e, İslamı usullere göre boğazlanmadıkça böyle bir hayvanın eti necis olduğu gibi derisi de necistir. Yani pisdir. E, Tabi burada bir parantez açalım. Bir şeyin necis olması veya temiz olması ayrı bir şeydir yenilmesinin helal olup olmaması ayrı bir şeydir elbette necis olan bir şey yenilemez ama bir şey necis değil ise onun kullanılması caizdir anlamı da çıkmamalıdır bunları birbirinden ayıralım çünkü e, nice zehirli otlar vardır veya nice uyuşturucu maddeler veya kimyasallar vardır ki bunların bizatihi kendileri necis değildir. Yani vücudunda kişi bunları bulundurarak veya yanında bulundurarak namaz kılsa namazı sayı olur. Ama bunları içmesi, kullanması elbette caiz olmaz, haramdır. O yüzden necaset olup olmaması onun helal olup olmaması ile irtibatlandırılmamalıdır. Bunları bir kere ayıralım. Ee, okuduğumuz meselede ise e, gerek eti yenen hayvan olsun, Koyun gibi, sığır gibi gerek eti yenmeyen hayvan olsun. E, affedersiniz köpek gibi, kedi gibi. Eğer İslam'ı usullere göre boğazlanmamışsa böyle bir hayvanın eti de necistir, derisi de necistir. Ama bunun yanı sıra böyle bir hayvanın derisi eğer tabaklanacak olur ise bu derinin üzerinden namaz kılmamız caiz olacağı gibi bu deriyi vücudumuza sararak da namaz kılmamız veya bu deriyi tutum yaparak içindeki suyla da abdest almamız caiz olur. Her ne kadar eti yenmeyen bir hayvanın derisi bile olsa yalnız bir hayvan müstesna olacak, istina edilecek ve onu biraz sonra okuyacağız. Ama bunun haricinde eti yensin veya yenmesin bir deri ki tabaklanıyor ise bu temiz olacaktır. Peki fıkhen tabaklanmak suretiyle derisi temiz olan her bir hayvan İslami kurallar doğrultusunda kesilecek olsa deri yine temiz olur. Her ne kadar eti yenmeyen hayvanlardan olsa bile bu da önemli bir kuraldır. Yani bu konu gerçe Hanefi fıkhında tartışmalı olmakla beraber Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre bir hayvan eti yenmeyen bir hayvandır. Fıkhen eti yenilmez ama böyle olmakla beraber bir kimse İslami kuralları doğrultusunda bu hayvanı boğazlayacak olsa, besmeleyle boğazlayacak olsa eti yine yenmez. Yenmeme noktasında bir değişkenlik olmaz ama derisini soyacak olsak o derin üzerinde de harici bir necaset yok ise bu deri temizdir. Ama İslami kurallara göre boğazlanmamış ise velev ki eti yenen hayvan dahi olsa derisi yine necistir. Peki bunun temizlenmesi, bunun temizlenmesi sadece tabaklama ile mümkün olur. O yüzden diyor ki ve kulli ihabin her deri ki tabaklanmıştır ki tabaklanmak ne demek? Bir derinin tabaklanması o derinin fesadının önlenmesi. Yani bozulmasının önlenmesi ki bu kurutulmakla, tuzlamayla veya günümüzde bir takım kimyasallarla bu yapılabilir. Burada da hakikatte şöyle deniyor. Derinin bizzati kendisi necis olan bir madde değildir. Necaset ondaki rutubettir, yaşlılıktır veya üzerindeki dusüme diye tabir ettiğimiz yağdır. Bunlar bir şekilde ondan giderilecek olursa gerek kimyasallarla gerek kurutularak gerek e, eski dönemdeki bir takım toprakla e, külle yapılarak bu e, yapılacak olsa bu deri artık bu saatten sonra harici bir üzerinde necaset yoksa temiz olarak kabul edilecektir. Tabi bu tabaklanma noktasında Hanefi mezhebinin tabaklanmaya bakışıyla Şafi mezhebinde farklıdır. Şafi mezhebine göre de evet bir debri tabaklandığı zaman temiz olur ama onlara göre bir derinin tabaklanması tüylerinin de giderilmesiyle olur. Yani bir post olarak kullanma imkanımız yok. Eğer eti yenmeyen hayvan ise o. Ama Hanefi mezhebine göre e, tüy dediğimiz olay ki okuyacağız. Biz ati kanın sirayet etmediği bir madde olduğu için onun necasetlilikle e, be, yani necasetlilikle o itham edilmeyecektir. Dolayısıyla böyle bir temiz, deri temizlenirse tabaklanırsa post olarak kullanılması bir mani yok. Fakat tahur ediyor muhakkak temiz olmuş olur. Ve cazet assalatü fihi bunun üzerine namaz kılmak da caizdir. Veya onu üzerine alarak namaz kılmak yani elbise olarak kullanarak da namaz kılınabilir. Ve'l vudu umin onu tulum yapıp içine su koysak o sudan abdest veya boy abdesti almamız da caiz olur. İlla cildel hınzir ama domuz derisi müstesna. E, niye domuz derisi müstesna? Çünkü domuz e, bizzati necisül ayn olduğu için, yani aynı e, her bir zerresi, her bir ezzası necis olduğu için, pis olduğu için bu tabaklanmak suretiyle de temiz olmaz. Çünkü tabaklama hakiki manada necisi temizleyen bir unsur değildir. Belki hakikatte temizdir ama onda necaset vardır. O necasetin giderilmesi olarak bakılmaktadır. Ama domuz derisinin bizatihi kendisi necis olduğu için tabaklama onda herhangi bir fonksiyonu olmayacak. Dolayısıyla bunu isna ediyor. Vel ademi bir de insan derisi müstesna. Bu da tabaklanacak olsa bile yine bunu kullanmak caiz değil. Ama bu ikisini ayırmamız gerekir. E, domuzun meselesinde onun necis olduğundan dolayı, pis olduğundan dolayı insanınki ise keremli bir varlık olduğundan dolayıdır. Yoksa pis olduğundan dolayı değil. İnsan temizdir. Derisi de hakikatte temizdir ama insanın cüzü öyle bezledilecek bir konuma sahip değil. Keremli bir varlık olduğu için böyle bir şey dahi olsa insan derisi olsun, insan kılı olsun veya saçı olsun ki bugün bakalım birçok sektörde insan cüzlerinin kullanıldığını görmekteyiz. İşte perük sektörüne bakıyorsunuz insan saçları hatta gıdalarda, kozmetikte, kişisel bakımlarda sistain denilen bir katkı maddesi ki bu da insan kılından elde ediliyor maalesef birçok unlu mamullerde bunu görebiliyoruz. içine girmiştir. Kozmetik ürünlerde görebiliyoruz. İlaç sektörünün çoğunda bunu görebiliyoruz Allah muhafaza. dolayısıyla yani bunun temiz olup olmaması yönüyle değil insan cüzzü bizzati varlık itibarıyla mukarrem olduğu için keremli olduğu için onun bu şekilde bezledilmesine asla izin verilmemektedir. Burada da bu ikisi isna edilmiştir. Tabi bunun genellemesine baktığımız zaman işte köpek derisi dahi tabaklanmakla temiz olur veya fil derisi Hanefi mezhebine tercih edilen görüşe göre İmam Muhammed'in bu noktada farklı görüş olsa da Hanefilerde tercih edilen görüşe göre temizlenmesi suretiyle yani e, tabaklanma suretiyle deri temiz olur veyahut da ederek yani e, İslami kurallar doğrultusunda boğazlanarak da e, bunun derisi temiz olur ama derinin temiz olması veya etinin temiz olması yenilmesi anlamına gelmez bunu biraz önce ifade ettik şimdi gelelim başka bir meseleye Meytenin veya laşenin diğer bir ifadeyle e, kılı temiz midir değil midir kemikleri temiz midir değil midir bu noktada aslında o meyteyi laşeyi necis yapan ölümün ona hulul etmesi ki ölümden önce de onda can vardır. O can ki e, kitaplarımızda genelde ruh diye tabir edilir veya kan olarak tabir edilir yani kanın ona nüfuz etmesi e, öldüğü zaman o kan ondan gidiyor. Dolayısıyla kendisinde kan olmayan kıl, tırnak, işte boynuz, sinir emsali e, canlıda bulunmuş olan bu uzuvlar ise, bu parçalar ise ölümün bizzati kendisine hulul etmediğinden dolayı her ne kadar o hayvanın eti necis bir hayvan dahi olsa, bunların bu bahsettiklerimiz e, veya eti necis olmasa da İslam usullere göre boğazlanmamışsa ki o zaman da leşedir. Ama bahsettiğimiz bu noktalar yine temiz kabul edilecektir. O yüzden diyor ki ve şarul meyteti, laşenin e, kırkılmış kılı. Tabii kırkılmış ifadesini özellikle kullanıyorum. Çünkü kılı, postu kökünden sökecek olursak e, dik tarafında kökündeki yağ necis olacağından dolayı o kılda da necaset bulaşır. Bunu ayıralım. Ama bir makasla veya bir makineyle kırktığımız zaman e, kırktırmış olduğumuz kıl, e, işte kendisinde hakikatte bir necasetlik yok. Yani Hariçte bir pislik varsa yıkanır, temizlenir. Bunu başka yerlerde de kullanılabilir. Tabi yeme ayrı bir konu. Yemekten bahsetmiyoruz. Sadece kendisinin necis olup olmamasından bahsediyoruz. O yüzden Şarul Meyte dediğimiz zaman kırkılmış olan e, laşenin kılı ve azmuha, e, veya kemiği Tabi kemik dediğimiz zaman burada da şartlara baktığımız zaman elhal yani düsüme diyor. Yani yağdan beri olan üzerinde yağ olmayan kemik. Yağları tamamıyla sıyrılmış. Çünkü neticede yağ veya et bunlar necis olduğundan dolayı bunlarla beraber olan kemiği kullanmak da caiz olmaz. Ama eğer kemik onlardan tamamıyla sıyrılmışsa bu kemik de temizdir. Gerek bunda tarak yapılabilir, kühürlük yapılabilir, farklı şeyler de kullanılabilir. Her ne kadar o hayvan teskiye ile öldürülmüş olmasa bile yani İslami kurallara göre ölmemiş olsa bile. Bakın insanın cüzü necis değildir. Bunu zaten söyledik. Ee, i̇nsanın peki bu cüzdünden istifade bu caiz değil. Peki caiz olmaması necis olduğu için mi? Hayır. İstifade insanın bütün varlığı keremli olduğundan dolayı bu manada bundan istifade caiz değildir. Ee, bunu ayıralım. Yani kırılmış olan işte kılını e, necis değildir. Adamın üzerinde e, sakalından olsa, saçından olsa veya tırnakları kesip de cebine koymuş olsa bu şekilde namaz kılsa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmezsin. Ama bunun yanı sıra bunlardan istifade caiz midir? El cevap caiz değildir. Bunun sebebi dediğimiz gibi. Çünkü insan varlık itibariyle keremli bir varlıktır. Bezledilemez. Ve hafiruha yine bu laşenin tırnakları bu da temizdir. Ve asabuha sinirleri ve karnuha boynuzu bunlar hep temiz olarak kabul edilmiştir. Tahirun temizdir diyor Musannif. Burada insanın saçı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Kemiği için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama temizlilik noktasında, istimal noktası yani kullanım noktası farklıdır. Bunları karıştırmayalım. Şimdi bunu da bitirdikten sonra üçüncü bir konu. Bu da kuyulara necasetin düşmesiyle böyle bir kuyun temizlenmesi nasıl olabilir? Tabii burada... Daha evvelki derslerimizde konuşmuştuk suya bir necasetin düşmesi o suyun boyutuna göre e, hükümde farklılık olur. Su eğer küçük bir su ise böyle bir suya necasetin düşmesiyle suyun tamamı necis olur demiştik. Ama eğer su büyük bir su ise ki büyüklük ve küçüklüğün ne olduğunu da o gün için beyan edilmişti. Böyle bir suya necaset düştüğü zaman suda herhangi bir vasfını değiştirmedikçe bu su temizdir ve temizleme hükmü devam eder demiştik. Ee, diğer mailer de su gibi midir değil midir bu konudaki beyanları o zaman için söylemiştik. Şimdi okuyacağımız e, konuda ise bu su yaygın bir su değil kuyu suyu. Kuyu suyunda suyun hacminin çok veya az olmasının önemli değil alanı yani e, ne diyelim ona girişi dar olduğundan dolayı böyle bir suyun içine düşecek olan necaset suyun tamamını necis yapacaktır. Yani e, biz büyük suyu tanımlarken işte onu on zira demiştik. Akarsu hükmündedir ee, yani takrib olarak 25 metrekarelik bir alana yayılmış olan bir su. Derinlemesine ise işte takrib olarak bir karışlık bir derinliğe sahip olan bir su. Böyle bir suya necaset düşse ancak o necaset suyun vasfını değiştirmemişse böyle bir su temizdir diyoruz. Ancak bu suyu diyelim ki metreküp olarak hesap ettiğimiz zaman şu kadar metreküp bunu e, ince uzun bir depoya koysak. Veya kuyuda olduğu gibi böyle bir suya aynı miktarda necaset düşse bu durumda o suyun vasfının değişmesine bakılmaz necis eder. Çünkü büyüklüklükteki kastedilen suyun birbirine giriftar olması yani bir tarafına düşen necasetin öteki tarafına bulaşmasıdır. Ağzı dar olduğundan dolayı kuyunun burada bu bulaşma çok hemen sirayet edecektir ama geniş alanda ise böyle değildir. Ki mütekaddimine baktığımız zaman bir tarafının hareketlenmesiyle diğer tarafın hareketlenmeyen su büyük su, hareketlenen su ise küçük su olarak nitelendiriliyor. Yoksa metreküp olarak şu kadar bir hacme sahip olan su anlamında değildir. Burayı da yani çok derin e, uzunlamasına derin bir depo düşünelim ama ağzı dar olsun. E, bir tarafını hareketlendik mi diğer tarafı hareketleniyor mu içinde belki tonlarca su var. Bu yine küçük su hükmündedir. Ama bu suyu yaygın bir yere döktüğümüz zaman, geniş bir alana döktüğümüz zaman bir tarafını hareketlendiriyoruz. Diğer taraf hareketlenmiyorsa bu su da büyük sudur. Bunu ayırmamız gerekir. Şimdi burada Necasetün bir necaset düşse. Tabi bu kuyu sagir olan, küçük olan bir kuyuya necaset mutlak anlamda ister mai olsun yani sıvı necaset olsun ister camit olsun galiz bir necaset olsun nuziyahat bu kuyunun suyu boşaltılır. Artık bu pislenmiş olarak kabul edilir. Tabi burada bahsettiğimiz necasetin galiz olması. Eğer necaseti hafife düşerse yani deve veya tırnaklı hayvanların işte dışkıları gibi ki bunlar da necisdir ama necaseti hafifedir. Bunlardan kaçış bazı kere mümkün olmayabilir. Bu gibi pisliğin küçük suya yani kuyuya düşmesi suyu necis etmez hükmüne varılmış. Bunun sebebi de kaçışın mümkün olmaması yani zaruret olduğundan dolayı. Bir de bu azdır az olan da af kavramı kapsamındadır. Ama bu necaseti hafife o kadar çok düştü ki artık kişi diyor ki burada bulunan bu necaset tamamıyla kuyuyu kapladı neredeyse. Veyahut da kişinin zanlı galibine göre buradaki necaset çoktur diyor ise o hafife dahi olsa suyu necis yapar. Ama necaseti galize ki encas bahsinde biz bunu göreceğiz. Hangi necasetler hafifledir hangileri galizedir bunları okuyacağız nasip olursa. Necaseti galize düşecek olur ise veleki düşen çok az bir miktar dahi olsa, suda herhangi bir değişkenlik arz etmese bile kuyu suyu ise bu kuyunun içinde var olan bir suyu ise ve küçük bir kuyu ise bu kuyunun suyunun tamamı çıkartılmalıdır. Peki çıkarttık. Çıkarttık kuyunun suyunu ama kuyunun suyu eğer necis ise bu su duvarlara temas etti. Toprağına veya çamuruna temas etti. Kuyunun ipine temas etti. Kovasına temas etti. Veya çeken kimsenin eski usulde eline temas etti. Eğer santrafiş günümüzde olduğu gibi bir motorsa motorun salyangozuna, borularına temas etti veya dalgıç motora temas etti. Bunları da ayrıyetten yıkamak gerekir mi? Yani suyu boşalttık. Boşalttıktan sonra kuyunun içine yeniden bir su doldurup duvarlarını temizleyelim mi, çamurunu temizleyelim mi? İşte ona cevap niteliğinde diyor ki, وَكَانَ النَّشْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَائِ تَحَارَةً لَهَا. Kuyunun suyunun çıkartılması kuyunun temizliliğidir. Yani bu saatten sonra bu konuda kuyu da temiz olur, kuyunun e, duvarları da temiz kabul edilir, kova da temiz olmuş olur, ip de temizlenmiş olur, çeken kimsenin eli de temizlenmiş olur, kuyunun dibindeki çamurlar da temizlenmiş olur. Tabi necaset çıkartıldıktan sonra suyunun boşaltılması ama necaset duruyor olduğu halde suyu boşaltsak bile yeni gelen su o necasetle bitiştiğinden dolayı tekrardan pis olur ayrı bir konu ama necaseti aldık ve suyun kuyunun tamamını boşalttık. Bu takdirde bu bahsettiklerimizin hepsi temiz olur ve yeni gelecek olan su artık temizdir. Ee, aslında burada kuyulara dair olan bu anlattıklarımız hep eserle alakalıdır. Yani kıyasi değildir, kıyas ile e, akıl yürütmek suretiyle sonuca varılan meseleler değildir. Bu noktada sahabeden birçok nakiller vardır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan birçok nakiller vardır. Bununla e, bu şekilde beyan edilmiştir. Yani bir nebi taabudidir. Dolayısıyla suyun çamuruydı, taşlarıydı, kovaydı veya çeken kimsenin eliydi bunlar temiz olur. Tabi bu bütün anlattıklarımız kuyuya düşenin hayvan olmaması durumunda. Şayet kuyuya bir hayvan düşse ve bu hayvan ölse bu durumda kuyunun tamamı boşaltılmalı mıdır yoksa belli bir miktarının boşaltılması yeterli olur mu olmaz mı? Tabi burada da konuyu ikiye ayıracağız. Düşen hayvanın canlı olarak çıkması aslında üçe ayırabiliriz. Düşen hayvanın canlı olarak çıkması, düşen hayvanın içeride ölmesi veya dışarıda ölüp suya atılmış olması ki bu hüküm açısından aynıdır. Bir de e, suda ölmüş olan hayvanın dağılması, parçalanması veya şişmesi. Üç konu. Eğer bir hayvan düştü ve canlı olarak çıktıysa onun zahirinde yani dışında bir necaset yoksa ve o hayvanın salyası da necis değilse ve ağzı da veya necistir ama ağzı suya değmemişse e, ve harici olarak da necaset bulaşma ihtimali de yoksa o takdirde bu su temiz kabul edilir. Tabi burada bazı e, etkenler olabilir. Mesela deniyor ki bir fare e, kediden kaçıyordu, suya düştü ve canlı olarak çıktı. O su necis olur deniyor. Niye? Kediden kaçan fare genelde bevleder. Veyahut da fare yaralıdır. Kedinin elinden kaçmıştır üzerinde kan vardır o şekilde suya düştü ve canlı olarak çıktı yine suyu necis eder. Yani orada e, harici bir durum vardır. Bundan veya bir kedi köpekten kaçıyordu da suya düştü veya yaralı iken düştü de suya, e, suya düştü ve canlı olarak çıktı bu durumlar farklı. Veya bir köpek suya düştü ve salyası suya temas etti veya üzerinde necaset vardı bu suya temas etti bu durumda da su pis olur ama canlı olarak çıkan bir hayvanın üzerinde necaset yoksa ve necaset olma ihtimali de yoksa dediğimiz konumlarda yani olmaması bir durumunda ve salyası da necis değil ise bu su temizliği yine devam eder. Şimdi okuyacağımız ise suya düşen hayvanın suda ölmesi. Feim matet fihah, şayet kuyuda ölse faaretün fare ev osfuretün veya da serçe ev savetün bu yonca kuşu, yont kuşu da deniyor. Ufak serçe kabiliğinden kırmızı kafalı bir kuş. Ev Sudaniye ki bu da sığırcık diye tabir ediliyor. Kuyruğu bir karış uzunluğunda olan serçe konumunda gözüken serçe cüssesinde olan yine bir kuş. Evsam-ı evras veya kertenkele bazı yerlerde yeşil başlıyorlar veya keler diyorlar. Bu tür bir hayvan düşse ve suda ölse. Veya dışarıda ölse suya atılsa kuyuya atılsa e, tabi dağılmamış ama atıldı bu durumda nuziha mirha o kuyudan çıkartılır tabi o e, hayvan çıkartıldıktan sonra o düşen hayvan çıkartıldıktan sonra bu kuyudan çıkartılır. Ma beyni ashrine delven ila selatine delven 20 kova ile 30 kova arasında su çıkartılır. 20 kova bir tarikül icaptır yani çıkartılması bu kadar çıkartılması vaciptir. 30 kova ki diğer 10 kova ise müstehaptır istihbap yoluyla çıkartılır. Bir hasebi kübril hayvani ve surehi düşen hayvanın büyüklülük ve küçüklüğüne göre artık 20 kova ile 30 kova arasında bir takdir yapılır. Tabi bahsettiğimiz bu hayvanlar yani gerek fare olsun, gerek serçe olsun, gerek kertenkele olsun yani keller olsun. Burada asıl olan bu hayvanların kendileri değil boyutlarıdır. Yani bu boyutta bir hayvanın düşüp ölmesinden bahsediyoruz. Ama bir de bu hayvanın da harici bir problemin olmaması. Yani fare düştü ama laham faresi düştü. Kocaman bir fare üzerinde necaset vardı. O durum farklıdır. Veya dediğimiz gibi işte yaralı bir hayvan düştü. Yani kertenkeleye işte sopa vurdunuz veya taş attınız, kan oldu, kuyruğu koptu, o anda da kuyuya düştü. Bu durum da farklı. O zaman kuyun tamamı boşaltılmalıdır. Kovanın ölçüsü var mı? Kovanın ölçüsüne dair ileride konuşacağız, var. Onun da bir ölçüsü vardır. Ama kısaca şöyle diyebiliriz. Mahut olan, yani o kuyularda kullanılacak olan kovanın neyse o kovaya göredir. Dedik ya bunlar teabbudidir. Yani bu şekilde gelmiştir, buna göre hareket edilir. Burada tabi bir de şöyle bir mesele vardır. iki fare düşse veya üç fare düşse veya dört fare düşse bunlar tek bir fare gibi değerlendirilir. Ama dört fareden fazla olursa yani beş fare olursa bu kedi gibi değerlendirilir ki ileride kedi düşüp de öldüğü zaman durum ne olur? Kovanın adetleri biraz daha farklı olacaktır. Ve imma tetfiya hamametun peki kuyuya güvercin düşse, güvercin biliyorsunuz biraz daha büyük evdeccaca veya tavuk düşse Evsinevrün veyahut da kedi düşse, nuziha minha bu durumda bu düşen hayvan kuyudan çıkartıldıktan sonra boşaltılır. Ma beyne erbaine delven ila sittine deld, ile 60 kova arası çıkartılır. Bu da aynı şekilde düşen hayvanın boyutuna göre takrib olarak en az 40 en fazla 60 kova arasında bu kuyudan su çıkartılır. Ve bu kadar bir miktarın çıkartılmasıyla dediğimiz gibi kuyu temiz kabul edilir, duvarları temiz kabul edilir. Kova temiz kabul edilir veya motorla çekilmişse bu miktar motorun içi de temiz kabul edilecektir. Ve imate fîha kelbun sınırları biraz daha yükseltelim. Köpek düşse ve ölse evşatün veya da koyun ev ademiyun veya Allah muhafaza bir insan düştü ve ölse nuzihal cemiu ma'iha bu ma'uha durum, bu durumda kuyunun suyunun tamamı boşaltılacaktır. Çünkü e, necaset boyutu biraz daha büyümüştür. Ee, Tabi ölmesinden bahsediyoruz ama canlı olarak bir hayvan ya yani canlı düşüp de canlı olarak çıktığı zaman orada tamamıyla vücudunda necaset var mı yok mu ona bakılır. Bir de salyası necis bir hayvan mıdır yani necis bir canlı mıdır değil midir ona bakılacak. Yukariki konular da aynı böyledir. Mesela tavuk düştü diyoruz ama tavuk işte e, diyelim ki kümesten çıktı üzerinde necaset vardı. Bu durum farklı. Yani üzerindeki necasetlilik var ise o zaman düşen e, hayvandan dolayı değil, necasetten dolayı kuyunun tamamının boşaltılmasının gerekliliğini geride söylemiştik ki bunu her daim tekrar etmeye gerek yoktur. Burası bitti. Peki, veinin tefahal hayvanu fiha evtefesaha düşen hayvan ölmekle yetinmeyip şişse veya dalsa bu ne demektir? Artık o hayvanın tamamıyla kanı suya karışmış, tamamıyla o suyu necisleştirmiş, pis olmuş. Bu durumda o hayvanın boyutunun önemi yoktur. Yani küçük bir fındık faresi dahi düşsüp şişip dağılmışsa veya işte büyük bir köpek düşüp şişip dağılmışsa aynı konumdadır. Nuziha cemi'u mafiha o kuyunun tamamı boşaltılacaktır. Sagurel hayvan ev düşen hayvan, düşüp dağılan hayvan ister küçük hayvan olsun ister büyük hayvan olsun bu noktada bir farklılık olmayacaktır. Peki sizin sorunuza cevap ve adedü dila kovanın adedi yu'teboru bittel vasat orta kova ile hesap edilir. Hani yukarıda bahsettik işte 30 ile 40 arası veya 40 ile 60 arası kova dedik de bu nasıl bir kova olmalıdır? Mutat olan orta halli bir kova ki bu da el müsteamellil abari fil bilden", e, bilden o beldelerde kullanılan ekser e, kuyular için kullanılan mutat bir kova. O da herkesin kendi mahallesine veya kendi örfüne göre böyle bir kova ile bu kadar bir miktar su çıkartılacaktır. Peki günümüzde olduğu gibi bir motor olsa yani takrib olarak 30 kova diyoruz. 30 kova şu kadar metreküp yapar diyelim. Onu ben işte günümüzdeki bir motorla boşaltsam illa eski usulde kova salıp mı çıkarmam gerekir? Bunun artesyen olduğunu düşünecek olursak kova salmamız mümkün değildir. Bu gibi bir durumda aslında ona bir ışık tutuyor ve in nuziham minha dervine azimin. Bir kere de büyük bir kovayla su çıkartılsa ki kadru maye sevanşrine delven 20 kovaya denk gelecek miktarda mined-delvil vasat orta halli kovadan 20 kovaya denk gelecek büyük bir kovayla su çıkartılsa ortaya sebebi bu hesap edilir. Yani 20 kova çekilmiş gibi kabul edilir. Yoksa illaki rakam olarak o çok büyük olan kova dayı olsa ondan da 20 olacak, 30 olacak denmez. Yani burada maksat o kadar miktar suyun boşaltılması, dökülmesi, dökülmesidir. Peki ve idrakâne veinkânetil bi'rumaînen. Şimdi e, kuyuya düşen necaset, e, kuyunun suyunun tamamının boşaltılmasını gerektirici tarzda olan bir necaset olsa, ancak kuyu öyle bir kuyudur ki altından devamlı kaynıyor. Yani eski usulden bahsediyoruz. Kovayla o suyu boşaltmaya imkanımız yok. Çeksek de yenisi geliyor. Çeksek de yenisi geliyor ki bu bir dönemde aslı saadetli olsa gerek Mekke-i Mükerreme'de zemzem kuyusunun başına gelen bir olay. Bir zencinin biri düşüp ölüyor ve bu şekildeki olay zemzem kuyusunun hiçbir zaman suyunu bitiremiyorlar. Bu tarzda bir kuyu olacak olsa... Yani alttan devamlı su kaynıyor ve suyu boşaltmamız mümkün değil. Latun zehu su boşaltılamıyor. Tabii şu anda aslında belki durum değişebilir. Yani çok kuvvetli motorlar vardır. E, kuyu çok büyük dahi olsa, çok kaynar dahi olsa, belki boşaltılabilir durumu olabilir. Ama öyle olduğunu varsayacak olsak, vakat vacebet nez umafiha ve bu kuyunun da tamamının boşaltılması gerekiyor ise düşen hayvan şişip dağıldı veya büyük bir hayvan düştü. Achracı mikdara makia nefiha minelma, o kuyuda ne kadar su varsa bu hesap edilir, o miktar su çıkartılır. Tabi bunun birçok yolu var. Burada işte o miktar derinlikte kuyu kazılır ve seri deniyor ama günümüzde bu daha basittir. Bir metre salınır. Kuyu kaç metre? Eni de hesap edilir. Ne kadar metreküp olduğu ortaya çıkar. Bir sayaç takarlar. Motordan o kadar miktar sayaçtan geçirilerek suyu boşaltırlarsa onun da tamamı boşaltılmış olur. Ama Vakatru'yan am Muhammed İbnü'l Hasan rahimehullah إنه kal, İmam Muhammed'den gelen bir rivayet. O şöyle diyor: Yunzahu min hami etadervin ila selasimiyeti der. 200 ile 300 kova miktarında çıkartılması yeterlidir. Yani bu gibi sularda ki o Bağdat kuyularında özellikle Dicle'nin yakınlarında olduğundan dolayı bu derecede çok kavi kuyu suyu boşaltılamıyor. Öyle bir olay karşılıklısında da o dönemde 200 ile 300 kova arasında fetva verildiği için İmam Muhammed'den de bu görüş rivayet edilmektedir. Ama günümüzde aslında bu problem bir nevi aşılmış olur motorlar vasıtasıyla. Şimdi farklı bir meseleye geçeceğiz. Ee, i̇nşallah biraz belki vaktimiz uzadı ama bu konuyu bitirelim. Ee, diyelim ki bir kuyu veya bir depo içinde fare ölmüş ve ne zaman düştüğünü de bilmiyoruz. Ve biz oradan abdest almışız, işte elbiselerimizi yıkamışız. Kaç günlük namazlarımızı iade etmemiz gerekir veya kaç günlük elbiselerimizi geriye dönük tekrardan yıkamamız gerekir. Ona ışık tutan bir mesele. وَاِذَا وُجِدَ fil الْبِئْرِ فَأْرَتُونَ Kuyuda bir fare bulunsa, ev gayruha veya suyu ifsad eden herhangi bir hayvan bulunsa ölmüş. Ve la ancak kişiler bilemiyorlar metavakaat. Bu hayvan ne zaman suya düştü ve ne zaman öldü bunu da bilmiyorlar. Bu durumda velem tentefih te tetefessah ama hayvan şişmemiş ve dağılmamış. Bu şu demektir ki çok aradan vakit geçmemiş. Çünkü belli bir zaman sonra hayvan şişer dağılır. Ama o kadar şişip dağılmamışsa o hayvanın yeni düştüğüne bir karinedir. Ama bununla beraber kaç saatlik veya kaç günlüktür. Bu durumda İmam-ı Azam Rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed, Allah onlara rahmet edilsin, farklı görüşe gidiyorlar. Ebu Hanifi'nin görüşü doğrusunu ilk önce okuyoruz. E'adü salate yuvmun ve leyletin. Bu kişiler bir gün ve bir gecelik namazlarını iade ederler geriye dönük olarak ama ne zaman iza kanu minha ve eğer o sudan abdestsizliklerinden dolayı abdest almış ve e, elbiselerindeki herhangi bir necaseti o suyu da gidermiş gidermişlerse. Yoksa mutlak anlamda bir kuyuda su bulunduysa o mahalle tamamıyla abdestlerini iadesin veya namazlarını iadesin değil. O sudan abdest alan. Ancak abdest ki abdestsiz olduğu halde abdest alan kişi. Bu önemlidir. Yani nurun ala nur olsun diye abdest almışsa bu kimse namazlarını iade etme mecburiyetinde değildir ve ittifakla. Veya elbiselerini yıkadınız ama o elbiseler necis değildi Ve öyle elbiseyle namaz kıldı. Bu durumda da namazı iade etmek mecburiyetinde değil. Şu kadar var ki o suyun temas ettiği o elbise veya beden veyahut da işte eşyalarımız bunlar temizlenmelidir yıkanmalıdır ama namazın iade edilme noktasında abdestsizlerin abdest alması veya necis olan elbiselerin yıkanması ve o elbiselere namaz kılması durumunda. Burası önemlidir. Bu durumda bir gün bir gece daha ve gasseru ve yıkalar kürle şeyin ashabu muauha bu suyun isabet ettiği, temas ettiği her bir nesne de yıkanır. Namazın iade edilip edilmemesi ise dediğimiz gibi abdestsizken. Abdest almışlar veya necaset olan bir elbiseyi onunla temizleyip o elbiseyle namaz kılmışlarsa bir günlük bir gece, bir gün bir gecelik geriye dönük namazlar iade edilecek. Peki bu söylediğimiz hayvan şişmemiş ise, o inkânet kat intefakat evtifes sakat hayvan şişmiş veya dalmışsa bu durumda e'adu salate salate ayyan wa layaliha üç gün üç gecelik namaz geriye dönük iade edilecektir fi qauli abi hanife rahimullah, Ebu hanife, رحمullah, Ebu hanife Rahimullah'ın görüşüne göre. Ee, tabii o da şöyle bakıyor meseleye. Aslında kıyasın gereği de budur. Ee, aslında kıyas değil de istihsanın gereği belki bu olsa gerek diyebiliriz. Ee, İhtiyas dediğinde bu görüş güzel görülmüş. Çünkü o hayvanın zahirde suya düşmüş olması ölümüne işarettir. Ve e, bu hayvanın şişmiş olması da bu ölümün geç, yani geriye dönük baya bir zaman geçmiş olması. Bu da takrib olarak bakıldığında bir hayvan üç günde şişer. Bu belki bölgeye de göre de değişebilir ama bu şekilde bir takdir edilmiş ve yukatrı bir selat demiş. Üç günde takdir edilir ama şişmemişse bunun en ednası belki an dilimleridir ama bunu tespit edemeyiz. O zaman biz ihtiyasa dediğinde bir gün bir gece. Şişmişse üç gün üç gece ama şişmemişse bir gün bir gece şeklinde takdir ediliyor i̇mam Azam Ebu Anife'ye göre. Ama ve kâle Yusuf ve Muhammed rahimuhumullah. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Allah onlara rahmet eylesin. Onlar diyor ki, Leyse aleyhim şeyin hatta meta vaka. O hayvanın suya ne zaman düşüp ve ne zaman öldüğü bilinmedikçe hiçbir namazı iade etmeye gerek yoktur. Niye yoktur? Çünkü yakin olarak biliniyoruz ki biz abdestimiz var. Bu su temizdir. Suya bu necasetin yeni düşme ihtimali var mı? Var. Eski düşme ihtimali de var ama bu bir ihtimaldir. Bir şüphedir. O suyun daha önceden temiz olduysa yakindir. Kesin biliniyor. El-yakînü yazıyla bir şek kuralınca yani yakin olan bir şey şüpheyle zail olmaz kuralınca bilinmedikçe bu kişinin herhangi bir namazı iade etme mecburiyeti yoktur. Bu şuna benziyor. Yani bir insan elbisesinde necaset bulsa ancak o necasetin ne zaman o elbiseye isabet ettiğini bilmese bu kimse de o namazı iade etmekte mükellef değildir. Çünkü muhtemeldir ki yeni gelmiştir. Eskiden beri yoktu. Yani yakın olan bir şey şüpheyle zahil olmaz. Bu genel bir kuraldır ve bunun üzerine fıkhi birçok hükümler bina edilebiliyor. Örneğin abdestli olduğunuzu hatırlıyorsunuz ama abdestinizi bozduğuna dair şüpheniz var. Siz abdestlisiniz. Veya abdestinizi bozduğunuzu kesin hatırlıyorsunuz ama abdest almış olabilirsiniz. Siz abdestsizsiniz. Yani hangisi kesinse o kesinle asıl hüküm veriliyor. Ötekisi ise şüphedir. Şüpheyle yakin olan konum bilgi bertaraf edilmiyor i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah meseleye böyle bakıyor. Tabi bu noktada ihtiyaç sadedinde yine Ebu görüşüyle fetva verilmiş. Daha fazla o tercih edilmiş. Her ne kadar kıyas i̇mam Ebu Yusuf'un dediği gibi olsa da ihtiyat olarak Ebu Rahimullah'ın görüşüyle hareket etmek özellikle ibadet konularında daha ihtiyatlı olsa gerek. Farklı bir mesele. Ve Su'rul Adem'i biraz daha hızlı geçelim burayı. İnsanın artığı yani bir su içtiniz içtikten sonra salyanızın temas etmiş olduğu su. وما يكن لحمه و eti yenen hayvanların artı işte bir sığırın veya bir keçinin veya bir koyunun su içiyor. Salyası dili o suya temas ediyor ve o suyun kendisi nedir? Tahirun temizdir. Elbisenize, bedenize temas etmesi durumunda bir zarar olmaz veya onun abdest veya gusül alacak olsanız bu da temizdir. Burada aslında kural şudur. Salya etten leşet eder. O canlının eğer eti temizse salya temizdir. Salya temizse artık da temizdir. Ama eğer o canlının eti necisse salya da necistir. O zaman o salyanın temas ettiği artık da necistir. Eti şüpheli ise salya şüphelidir. O salyanın temas ettiği artık da şüpheli olacaktır. Yani bu, bu konuda temel bir kaidedir, temel bir kuraldır. İnsanın eti hakikatte temizdir. Yenilememesi dediğimiz gibi keremine binaendir. Yani onun haram olması necis olması ile irtibatlandırılmamalı. Ee, veya eti yenen hayvanlar dedik. İşte koyun sır ki bunların zaten yeniyor. Yendiğinden dolayı eti temizdir. Eti temiz olduğu için salyası temizdir. Salyası temiz olduğu için de artı da temiz olacaktır. Ama vesul-ül köpeğin artı. Köpeğin eti necistir. Dolayısıyla salyası da necistir. Salyanın temas ettiği suda ne olsa gerek. Elbette necis. Velhınzır veyahut da hınzırın, domuzun artığı. Ve sibail bahay veya yırtıcı hayvanların artıkları. Yani azı dişi olup da e, bununla avlanan yırtıcı hayvanların artıkları. Bütün bunlar necisün necistir. E, dolayısıyla bu sunun vücuda temas etmesi, elbiseye temas etmesi durumunda bunun yıkanması gerekir. Ve su'rul hirre kediye gelince ehli olan kedi yani insanlarla beraber haşır neşir olan kedilere gelince ve decacil mukallat başı boş olan tavuk yani gagasında pislik olma ihtimali olan tavuk rahat bir şekilde köyde dolaşan bir tavuk ve sibait tayr veyahut da yırtıcı kuşlar pençesiyle av yapan kuşlar bu bağlamda o mayes günül buyut veya evlerde bulunan hayvanlar özellikle köy evlerinde mislül hayyetü vel fare fare gibi veyahut da yılan gibi Bunların artıkları ise mekruhu mekruttur. Çünkü bu bahsettiğimiz hayvanların mesela tavuğun belki e, gagi şeyi temizdir, eti temizdir, ama başı boş olduğundan dolayı gagasının necasete bulaştırmış olma ihtimali ihtimali vardır. Kedinin artı e, tamamıyla Etiyle alakalı bakılmıyor çünkü kedinin eti her ne kadar necis olsa da insanlarla çok fazla haşi eşil olacağından dolayı evde çok fazla girip çıkmasından dolayı bu konuda hadis-i şerif vardır. Onun yüzden onun artığı necis kabul edilmiyor. Ee, yırtıcı kuşlar içinde her ne kadar etleri necis olsa da kuşlarda gaga vardır, gagada iletkenlilik yoktur. Ama dolayısıyla e, salya belki suya temas etmeyecek ama bu kuşlar leşe de konar, leşle de gagalarını bulaştırabilir. Hep bu ihtimallerden dolayı mekro olarak kabul edilmiştir. Yırandı fareydi bunlar aslında necis olması gerekirken ev sakini diye tabir ediliyor. Yani bunlar insanların evine girip çıkabiliyor e, veyahut da onların e, kaplarına temas edebiliyor. Özellikle köy evlerinde e, fareden e, korunmak çok zordur. E, bu gibi durumlardan dolayı bunların kullanılmasında tenzihen mekruhluluk görülmüştür. Tercih edilen görüşe göre eğer başka su varsa ama başka bir su yoksa sadece o su kalmışsa durum farklıdır. Tabi dediğimiz gibi meselenin hijyenlilik boyutu farklıdır. Buraya girmiyoruz. وَسُعُرُ الْحَمَارُ وَالْبَغِلِ Eşeğin artı veyahut da katırın artı ki katır ki anne tarafı yani annesi eşek, babası at. مَشْكُكُمْ <gül> فِيهِمَا bu noktada meşkuktür. Yani şüpheli konumundadır. Bununla alakalı naslardan dolayı yani temiz olmasına dair veyahut da necis olmasına dair bir taarruz söz konusu olduğu için Şüpheli olarak kabul edilmiş. O zaman salya da şüphelidir. Salya'nın temas ettiği e, su da şüpheli olacaktır. Ama bütün bunda feinle mecit gayrehuma kişi e, eşek veya da katırın artığından başka bir su yok yanında. Yani eşeği vardı o ondan içmiş. E, başka suyu da yok. Bu durumda tevada abihima bu iki suyla abdest alır ve teyemmeme ama teyemmimde alır. Tabi başka suyun bulunmaması durumunda. Niye? Şüphelidir. Yani temizleyici olma noktasında şüphelidir. Dolayısıyla hem abdest alır veya boy abdesti alır eğer husus gerektiriyorsa. Hem de teyem alır. Peki hangisiyle önce başlar yani takdim eder? Önce teyem alıp sonra mı abdest alır? Veya önce abdest alıp suyu bitirir. Sonradan mı teyem alır? Ve bir be eyyihima bede ecaze. Esah olan görüşe göre hangisiyle başlarsa başlasın caizdir deniyor. Bu da şüpheli olmasından dolayı aslında bu noktada kedinin artı ile alakalı bazı detaylar var. Ona girmek gerekiyordu. İşte mesela elimize yalaması veyahut elbisemizi yalaması durumunda bu necis midir, değil midir veya tahrimimidir, tenzihimidir? Bu noktadaki rivayetler nedir? Ama vaktimize bakıyorum ki bayağı geçtik nasip olursa inşallah bir dahaki derse o konuyu özetleriz ve önümüzdeki derse babu ı başlarız. Rabbim yanlıştan cümlemizi muhafaza eylesin. İhlas üzere okuyup okutabilmeyi ve ihlaslı bir şekilde vazifelerimizi yerine getiremeyi cümlemize nasip eylesin. Bu vesileyle de ölmüşlerimize rahmet eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi al-alamin, Al-Rahman, Al-Rahim, Malik yom al-Din, İya k n-ebdu ve İya k n-stayin, İhden Ciratı, Ladinan amte, onlara giren mahzubu onlara